fa istaghal hadith kalamullah wa khair al hadi hedu muhammadin sallallahu alaihi ve vasher al umuru muhtefatuha vkkul muhtefat bidah ve bidahat zallah vkkul zallahat fi al nahr fna zat. değerli kardeşlerim geçen dersinizde biliyorsunuz Nabi Allahı sallallahu aleyhi ve sallamın nubuhat merhalesi yani peygamberliğin gelişi ilk inen ayetler ve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 Söyle bakayım. Alak suresi. Ama Müddesir suresinde de aynı ifadeler geçiyor. Ondan sonra Cabir radıyallahu anh'ın ifadeleri var. Hangisi? Alak suresi. Emin misin, değil mi? Evet. evet. Doğru cevap. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Alak suresi. <gülüyor> Bazı rivayetlerde Müddesir suresi diye... Cabir radıyallahu anh'ın özellikle ifadeleri ve hadisin işareti Müddessül suresi olduğuna dair şeklindedir. Ancak öyle değil. Ayşe validemizin ifadesi ve ve vesselamın kendisinin ifadesi ile hadisteki lafızdan alınıyor. Biz bunu geçen hafta İbn-i rahmetullahi aleyhin açıklamalarıyla söylemiştik ki,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 Da'atadan alınma, Arapça. Tarihçiler bazen böyle kullanır. Yani şunun için söylüyorum, tarih kitaplarını falan okuduğunuz zaman, Bilset denildiği zaman peygamberliğin başlangıcı demek. Bu dönem, bu mübarek dönem, Kur'an'ın nüzulünün, yani inişinin başlangıcı oluyor. Ve çok önemli bir dönem, önemli bir zaman dilimi,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 ve bununla yücelmek, yükselmek ve bunun üzerine sebat etmek ve insanların boş şeylerine iştirak etmemek. Birincisi bu. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bu. Ne yaptı? Nubuvvet gelmeden önce, ilk ayetler gelmeden önce Hira mağarasına yalnızlığa çekildi. Orada tefekküre de aldı.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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu yaşadığı yalnızlık döneminde kardeşler birçok şeyi tedbir edip yani düşünüp tefekkür ettikten sonra biliyorsunuz kendisine ayetler gelmeye başlıyor. Bir Müslümanın da az önce ifade ettiğim gibi ayetleri düşünüp, tefekkür edip, kendisine e, bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Ara sırada bunu yapması gerekiyor. Bu yalnızlık, ondan sonra tefekküre dalma, insan için olması gereken, Müslüman için olması gereken bir şey, aleyhissalatü vesselamın hissettiğini hissetmesi gerekiyor. Ve insanların bu husustaki, Kuruntuları, evhamları hiç önemli değil. Yani ne dedikleri hiç önemli değil. Knaycının bir önemi yok. Allah Azze ve Celle, Maide Suresinde, ey iman edenler, sizden kim dinini değiştir değiştirirse, men yirtedeminkum andinehi, fesafe yatulah, ve Allah böyle bir topluluk getirir ki yani sizin yerinize, Allah onları sever.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 Sıkıştığı zaman hesbuna ve nimel Bu dual, hem Sünnette geçer, hem İbrahim Aleyhisselamın ateşe atıldığı andaki duasıdır. Çok önemli dualardan biridir. Bize Allah yeter, onu güzel vekildir ifadesi. İşte o insanlarda, o dönemde bu tür kuruntulara, insanların söylentilerini aldirış işletmiyorlar ve nihayetinde de böyle yaptıkları için Allah Azze ve Celle Onları savaşsız olarak, savaşmadan e, ganimetle mükafatlandırıyor. Savaşmadan onlar kazanmış oluyorlar. E, Müslümanlara rivayet edilen sahih bir hadiste, Abdullah ibn Mesud'un rivayet ettiği hadiste diyor ki Salatü vesselam İslam garip olarak başlamıştır ve garip olarak dönecektir. Gariplere müjdeler olsun diyor.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 Salih kalmak nasıl olacak? Bir insan bu kadar kötülüğün içerisinde bu kadar fesadın içerisinde ahlaksızlığın içerisinde şirkin içerisinde nasıl kalacak? Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu gidiyor. Çok basit. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tekdi. İlk vahiy geldiği zaman iman ed olarak, eden olarak tek kişiydi. Ve onların içerisinde salihlerinden salihiydi. Salihiydi.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 o dönemde e, salih bir insan. İbranice'yi biliyor, Arapça'yı biliyor. Allah'a iman etmiş insanlardan birisi. Hak din üzere. O dönemki. Dinlerden bir tanesinde. Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> sahih hadisiyle o cennette, onun için bir cennet veyahut da iki cennet vardır diyor. Ona götürdüğü zaman diyor ki bu varaka Ey diyor yani peygamberimize Ey Ey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 Ali İmran suresinin ayetlerini okuyor. Huvellezi Enzel aleykel kitabe. Minhu ayatun muhkemed. O ki sana kitabı indirendir. Onlardan muhkem ayetler, yani manası anlaşılan, namazı emreden, zekatı emreden, helal, haram vesaire muhkem olan, anlaşılan ayetler vardır. Hunne ummul kitap. Onlar kitabın anasıdır, özüdür. Ve ufarı müteşabihat. Ve başka ayetler, müteşabih yani böyle karışık olan ayetler de vardı. Fən <güm> zeygun. <güm> kalplerinde sapkınlık olanlar, hastalık bulunanlar. Yani fakat bir unemat işareti. Münhibü tıqal fitne Fitneyi istemek için, yani fitne çıkartmak için ve tevilini istemek, aramak için. Onu ne dedi hususta?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 ve ilimde derinleşen kimseler ise yekuluna amanna rabbina hisr rabbimizin katında iman ettik hepsi de muhkemiyle muteşabihiyle Kur'an'dan anladığımız anlamadığımız her şey Rabbimizin katındandır her şey Rabbimizin katındandır iman ettik derler vama yezekkeru illa ulul alba ancak akıl sahipleri anlayabilir tezekkür eder tefekkür eder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 Hayır Diyor ki ayet. Wman yuşaqır <gülüyor> Rasule min badan ma tebliği neleye lüda ve tebliğ gayrı sabili Müminine nüellihı ma tebella ve cehenneme saat Kim Resul'e karşı çıkar ve Müslümanların tabi olduğu yolun başkasına tabi olursa onu döndüğü yere döndürürüz. Nereye dönüyorsa o tarafa dönüyor. نُوَلِّهُمَّ اَعْتَوَلّٰهُ cehennem ve saat مَصِيرًا Onu cehenneme atarız. Orası ne kötüdür. Dönüş yeri ve varış yeri. Diyor. Subhanallah. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu batıl tevil ehlinden bizi muhafaza buyursun. Amin.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 Ayetler kesiliyor, cibril gelmiyor. Sonra tekrar gelmeye başlıyor. Evet. Bu ayetle yani vahiy aleyhissalatü vesselamın kalbinde beklentileri ve müstakbele yani geleceğe bakmayı iyice böyle ilerletiyor. O hususta aleyhissalatü vesselam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 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Sizden bir topluluk bulunsun, hayra çağıran, bak davetçilikten bahsediyor, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten vazgeçiren bir topluluk bulunsun. وَاُلَاكَهْمُ الْمُقْلِهُمْ İşte onlar kurtulan kimseler, felaha ermiş olan kimselerin ta kendileri. Herkes kendi çapında, ben zaman zaman söylüyorum, herkes kendi çapında bir davetçidir.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 Yani gösteriş rüyadan kastım. Bazı kardeşler belki yenidir. Gösteriş <gülüyor> yaptığı için. Amellerde asıl olan ihlastır, ihlas. Yani muhlis. Bununla kast edilen sırf Allah rızası için olmaz. Amellerin kabul edilmesi için iki tane hani şart vardır diyorsunuz devamlı bunu söylüyorum. Allah'ın rızasına uygun olmak. Başka araya hiç kimsenin girmemesi gerekir.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 İçerisinde bir vakit namaz kıldığın zaman, bir rekat namaz kıldığın zaman, diğer yerlerde kılınan namazdan bin derece daha fazilet, faziletli, faziletli. Mescid-i Haram hariç, Mescid-i Haram'da yüz bin derece. İşte orada, o mescid de sahabelerine, dolayısıyla ümmete, ta bize kadar uzanan bir eğitim başlatıyor. Hem İmani bir eğitim hem de ameli bir eğitim yaptırıyor adeta. Onun için Allah için iman edilen mescitler ve mescit konumundaki müesseselerin değeri çok fazla. Vallahu aleyh. Allah azze ve celle gerçekten kendi rızasına uygun bu mescitleri bina eden gösterişten de uzak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 Allah Teala oradaki masum, mustazaf ve sussuz, günahsız mümin kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Onlara azizlik versin, izzet versin. Amin. Allahu Teala onları korumak için, kollamak için ve kendi rızası için çalışan